Su Hakkı programına hoş geldiniz ben Akkül İlhan Ben Nurhan Yece Bundan önceki programımızda geçtiğimiz programda bir etkinlik yapacağımızdan bahsetmiştik Su Hakkı kampanyası olarak Onun biraz içeriğinden bahsetmiştik neler konuşacağız diye Geçtiğimiz cumartesi günü bu etkinliği gerçekleştirdik Evet başarılı bir şekilde 2 Kasım cumartesi gününden bahsediyorum Su adaleti olmadan demokrasi olmaz dedik Ortak varlıklarımızı ve su hakkımızı savunuyoruz. Panelimizin ve forumumuzun adı böyleydi. Bu şekildeydi. Ee, oldukça güzel bir katılım oldu diyebiliriz. Ee, değişik yerlerden, Türkiye'nin başka yerlerinden de katılımcılar oldu. Ee, dinlemeye gelenler de oldu. İki tane zaten yabancı konuğumuz vardı. Yurt dışından gelen iki evet. aktivist vardı. Bolivya'dan ve Brüksel'den gelen. Biz etkinliğimizi açarken öncelikle hani su hakkı kampanyası, su hakkı konusunda ne düşünüyor, bizim duruşumuz nedir onu biraz açıklayarak başladık. Ve ondan sonra gelen sunumlar da zaten hani gerek panelde gerek forumlarda konuştuğumuz, forumda konuştuğumuz konular zaten hep bu çerçeve içindeydi. Bizim benim istediğimiz şey savunduğumuz yaklaşım şöyle ki biz bunu etkinliğin çağrı metninde de zaten ifade etmiştik. Hı hı. Diyoruz ki tüm canlıların yaşam kaynağı olan suya bugün ve gelecek kuşakların adil ve eşit bir şekilde erişiminin sağlanması için suyun kamusal bir varlık olduğunun kabul edilmesi gerek. Yani ne devletin ne şirketlerin mülkiyetinde olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Halkın olduğunu, halka ait olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda sadece insanların değil bütün canlı ve cansız varlıkların da ortak yaşam kaynağı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Evet. Evet. Bir de hemen devamında şunu ekliyoruz. Su ve diğer doğal varlıkların korunması için de bu varlıkları da kendilerini yenileme kapasitelerini temel alan bir kullanım anlayışıyla yaklaşılması gerektiğini ifade ediyoruz. Ee, buradaki kullanım kısmında e, aslında bir sürü düzenlemede işte koruma kullanma ikilemi geçiyor e, hı hı. ve deniyor ki bu koruma kullanma içerisinde kullanım hep ön planda tutuluyor e, temel yaklaşım dediğimizde yani böyle gözün ucuyla bu koruma kullanma e, ikilemi içerisinde değil ana temel ne derseniz esasstan e, bütün o vurgulayıcı e, kelimeleri kullanarak o varlıkların doğal varlıkların yenileme kapasitelerini dikkate alarak kullanılması gerektiğini Altını biz hı hı. o toplantı içerisinde ya da bütün materyallerimizde vurgulamaya çalışıyoruz. Evet ama yani bugün geldiğimiz aşamada bu savunduğumuz görüşlerin tam tersi yaşanıyor. Evet. Yani pratikte bizim söylediklerimizin tam tersi yaşanıyor Türkiye'de. Özellikle bu neoliberal politikaların benimsenmesiyle birlikte tüm kamu hizmetlerinin ve doğal varlıkların piyasaya açılmasıyla... Su varlıkları ve doğanın bütün varlıkları aslında son damlasına kadar kullanılıyor. Evet, Bunun, bu, teşvik e, bu teşvik su alanında yani bu neoliberal politikaların su alanında e, önüne açan, pekiştiren, vahşice sömürülmesine e, olanak tanıyan arka plandaki tartışma da e, suyun bir hak olmaktan çıkartılıp ihtiyaç Aha. maddesi olarak tanımlanması yani artık e, evrensel ve temel insan hakkı değil de ihtiyaç olarak tescillenmesini savunan şirket ve e, şirketle, şirketleşmiş devletler bulunmakta. Onların sayesinde yaşam kaynağımız ve tüm canların yaşam kaynağı su bir meta olarak artık kapitalist e, pazar ilişkilerine dahil edilmiş durumda diyebiliriz. Evet ve suyun piyasaya dahil edilmesiyle de ne oluyor daha etkin daha kaliteli hale geleceği söylenen su hizmetleri su... ...tam tersine su tüketimini artırıyor... ...dolayısıyla su varlıklarının korunacağını iddia ediyorlar... ...ama krizi çözmek adına önerdikleri bütün politikalar aslında krize boyut katıyor... ...krizi daha da büyütüyor. Evet. Çok evet. kısa özetleyecek olursak... E, ...boyutlu olduğunu söylememiz gerekiyor ama... ...bu şirketlere devredilen su hizmetlerinin yarattığı sonuçlar... ...bizim açımızdan artan su faturaları ve ön ödemeli sayaçlar oldu... Hı -hı. E, suyun şirketlerinin elinde ekonomik bir diğer haline gelmesiyle su tasarrufının arta, artacağı iddia edildi. Ama e, tam tersi bir sonuç doğurdu. Su evet, e, satarak kar elde et, eden şirketler su tasarrufunu değil de su satışını daha da teşvik ettiler. Doğal olarak. Doğal olarak, <gülüyor> e, doğal olarak bu su satışları suyun kullanımının artması hızla suların tükenmesi ve kirlenmesine neden oldu. E, bütçelerimizde içme suyu ve... Ee, ...kullanma suyu diye Temizlik iki tane suyunu. kalem oluştu. Hı -hı. İçme suyunu temin eden ambalajlı su sektörü doğdu. Karbon ayak izi açısından, iklim krizi açısından da çok büyük sorunlara yaratan e, ambalajlı su e, sektörü doğdu. E, ve böyle devam eden uzun bir şey var. E, liste sıralayabiliriz. Hatta bu akarsular ve göllerin özelleştirilmesi... E, ...gündeme geldi... ...özelleştirilmeye başlandı... Hı hı. ...ve en son herhalde şey diyebiliriz... ...su akar, Türk bakar, devri... ...başladı... Ee, <gülüyor> ...kapandı, <gülüyor> kapandı yani. başbakan da ifade ettiği anlayış... ...aslında her şeyi çok net... Özel, ...özetliyor, hükümet ve şirketlere göre... ...su, sulama, enerji üretimi... ...ya da başka bir amaç için... ...kullanılmadan aktığı sürece... ...harcanmış anlamına geliyor... Evet gerçekten de hani artık su egemenlerin gözünde son damlasına kadar kullanılması gereken ekonomik bir meta ona indirgenmiş durumda kalkınma büyüme güvenlik gibi ulusal çıkarlar içinde kullanılabilecek bir şey devletler açısından ee, ve ne yapıyorlar boruları hapsediyorlar işte pet şişeleri hapsediyorlar damacalara hapsediyorlar ve yenilenebilir enerji sınıflandırmasıyla da üstüne sayısız HES'ler kuruyorlar barajlar kuruyorlar. ...böyle bir metaya dönüşmüş durumda. Evet, biz evet. bu... Geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız panel ve forum sırasında da zaten diğer sunum yapan e, katılımcıların değerli e, konuşmaları da bu e, özelleştirme, ticaretleştirme, metalaştırma politikalarının gündelik yaşantımızda nasıl etkilere yol açtığını uzun ve değerli sunumlarıyla e, aktarmaya çalıştılar. E, i̇lk sunumu yapandan başlayalım Ömer Madra'ydı. Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni. İklim krizi ve su krizini Hmm. ...geldiği boyutu anlatan bir sunum yaptı. Ee, ağırlıklı olarak da bu 350 hareketinin... E, iklim, değişik, e, kar, ...iklim değişikliğine karşı mücadele eden... ...hareketin en önde gelen aktivistlerinden... ...Bill McKebe'nin e, Oil and Hani adlı kitabından alıntılarda bulundu. Hmm, güzel alıntılar yaptı. Evet, evet e, hmm. yapılan e, yani Ömer Bey'in sunumu e, bu krizin... E, neredeyse geri dönülemez noktaya hızla yaklaştığımız Hı -hı. ve bir an önce e, harekete geçmemiz gerektiğini e, vurgulayan e, Hı -hı. E, çağrılarla doluydu evet. Ondan sonra da zaten sözü Çevre Hukuku Derneği avukatlarından Arif Nihat Alpsoy aldı Alpsoy da dünyada su konusunda yapılan düzenlemelerin su hakkı konusunda yapılan düzenlemelerin biraz değişimini evrimini anlatmış oldu Önce dünya ölçeğinden başladı Hukuk alanında yapılan bu düzenlemeler bir hakkın varlığının kabul edilmesi, bu hakkın korunması ve ondan yararlanması ihtiyacı ile ortaya çıkmaktadır dedi. Bunlardan da işte uluslararası metinlerden su hakkının örtük veya doğrudan e, yer, az, aldı. yer aldığı hukusal metinlerle başladı sözü. İnsan çevresi e, konferansı var bir tane. E, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın tasfiye edilmesine dair sözleşme. Çocuk hakları sözleşmesi. Yine e, Birleşmiş Milletler Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı, sınırı sular ve uluslararası göllerin korunması ve kullanması, kullanılması hakkındaki 1992 Sözleşmesi'ne ek 1999 tarihli dondura su ve sağlık protokolü. Bunları bu şekilde... E, evet, 2010 e, yılında Birleşmiş Milletler ha, Genel evet. Kurulu'nda kabul edilen e, su hakkından e, bahsedildi ve buradan e, ulusal düzenlemelere e, geçti. Evet. Anayasamızda doğrudan su hakkına yönelik bir düzenleme bulunmamakla birlikte e, yine anayasanın maddelerinde örneğin sosyal devlet ilkesini düzenleyen ikinci maddede devletin temel amaç ve görevlerini ortaya koyan beşinci maddede yaşam Hı. hakkını düzenleyen 17 madde gibi maddelerde aslında su hakkının örtük olarak e, tanımlandığını kabul edildiğini bizlerle paylaştı. Ama evet. asıl olarak şimdi bu maddeler evet e, örtük olarak su hakkını tanımlamakla birlikte asıl e, problemli olan kısımlar su gaspını açık açık Yapan, e, düzenleyen evet. lemeler var. Onlardan e, da bahsetti. Bunlardan evet. bir tanesi su kullanım hakkı sözleşmesi. Evet. DSI ile tüzel kişilikler arasında yapılan lisans e, sözleşmesi bu örneğin. Hı. Önemli bir düzenleme ve su gaspını hani önünü açan düzenlemelerden başlangıç evet. diyebiliriz yani en önemlilerinden biri diyebiliriz. Evet bunda da yönetmeliğin metninde korunması gereken su miktarına ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamaktadır diye dikkati çekti ona. Yani aslında can suyundan bahsediyor burada onunla ilgili herhangi bir şey yoktur dedi. Son, olarak, e, son da... olarak da su kanunu tasarısından bahsetti ki biz zaten su hakkı kampanyası olarak birlikte bu çalışmayı Arif Bey ile birlikte yürüttük. Yürütmeye de devam ediyoruz. Hı -hı. E, su kanunu tasarısı... da tasarı evet. halinde evet onu Hı -hı. hemen söyleyelim. Evet, bu tasarıya söylenmiş. baktığımız zaman hani bizim temel eleştirilerimizi de dile getirdi. Su hakkı tanımının olmaması, suyu su varlığı olarak değil de kullanılabilir ekonomik kaynak olarak tanımlaması bu kanun tasarısının. Yine su ismali açık olan çevre kanunu gibi kanunlarda yer almasına rağmen fiili olarak işlemeyen koruma kullanma dengesiyle koruma getirmeye çalışması, Katılımcılığı Çünkü... barındırmaması, evet, ihtiyatlılık ilkesine sahip olmaması ki bu ihtiyatlılık ilkesini e, açıklamak gerekiyor. E, yani evet. doğabilecek zararlardan önce mi evet. kullanılıyor? Evet, yani bir felaket ortaya çıkmadan önce onun önlemini almak ilkesi Hı -hı. aslında bu. Bu ilke yok su kanunu tasarısında. Yine münferit su tahsisi ve su kaynaklarının tahsisi bu 49 yılına ile suyun özelleştirilmesinin yasal zeminin hazırlanması. Bu ıı, tasarıda yer alan şeyler. Ve getirdiği kullanım şekillerinde ÇED raporu aramaması gibi çeşitli evet. eleştirileri dile Bunlar getirilir. Bunlar hepsi aslında su ıı, hakkımızı gasp eden düzenlemeler ve bunlara karşı çok ciddi bir biçimde mücadele etmek evet. gerekiyor. Evet hemen ardından da zaten ıı, dikili Belediye Başkanı Özgüven Osman Özgüven sözü aldı. Hepimizin tanıdığı bir isim oldu artık. Su insanlık ailesine aittir, satılamaz, özelleştirilemez ve kirletilemez diyor Özgüven. Bunları yapanlar insanlığa karşı suç işliyorlar diyor. Bu suça ortak olmamak için de Dikili Belediyesi'nin sınırları içinde vatandaşları 13 sona kadar suyun aylık olarak bedava verildiğini, ücretsiz verildiğini anlattı. Yani suç işlememek adına bir evet. politika uyguluyor ama kamuya ...yararını, e, za, kamuya zarar, zarar vermekten Hı -hı. dolayı dava açıldı. Şimdi buradaki kamu faydası ne diye bakmak lazım? Suyu korumak. Çünkü e, bu uygulama, bu politik, e, bu uygulama su politikası... ...su tasarrufunu getirdiğini ifade evet. ediyor dikili ölçeğinde. Hı -hı. E, suyun korunmuş olması kamu yararına olan bir şeydir. Hı -hı. E, suyun e, temel ihtiyaca kadar e, ihtiyaçlara yetecek miktarının... ...ücretsiz verilmiş olması... ...kamu yararınadır, evet. ee, Hı -hı. bu anlamıyla anlaşılır bir durum değildir, <gülüyor> kamu zararını uğratmaktan dolayı. Evet, zamanımız geçtiği için Daha hemen birazcık oldu. da şeyden bahsedelim, yine Avrupa Vatandaşları girişimi içerisinde e, 2012 Mart ayında başlatılan bir imza kampanyası vardı. Onda yer alan e, Gabriela Zanzanayini, e, Food and Water Watch Europe organizasyonundan geliyordu, o da aramızdaydı. Zanzana yine ilk başta biraz hani bu su çerçevesi direktifinden bahsetti 2000 tarihli ve şey dedi hani bizim Avrupa ölçeğinde bir imza kampanyası başlatmamızın sebebi bizim bu çerçeve direktifine bağlı olmamız ve hı hı. bu çerçeve direktifinde hiçbir şekilde halkın katılımından doğru düzgün bahsedilmiyor su hakkının adı bile geçmiyor o nedenle hani biz Avrupa ölçeğinde bir imza kampanyası başlattık ve 1.9 milyon imzayı ee, geçen ay zaten Avrupa Komisyonu'na teslim ettik dedi. Tabii bunun anlamı şu değil. E, kesinlikle bu su hakkı kabul edilecek anlamına gelmiyor. 3 aylık dönemler sonucunda e, hani ne olacağı belli olacak ama bir ses çıkarmış oldular ve ...kamuoyunda bir farkındalık yarattılar... ...bir tartışma başlatmış oldular Avrupa'dan. Evet, bir, bir şey daha yaptıklarını ifade ettiler... ...mavi topluluk, Blue evet, Community... Da e, bu da belediyelere verdikleri bir tanımlama... ...bir Hı -hı. yerin e, kuruluşun... E, ...işte mavi community... Olabil, ...Blue Community olabilmesi için... E, ...bir suyu insan hakkı olarak tanımlaması... ...gerekiyor, İkincisi su hizmetlerinin... ...kamu eliyle yürütülmesi, son olarak da... E, ...o sınırlar içerisinde... ambalajlı su satışının... Hı -hı. E, ...kamuya açık... ...yerlerde yasaklanmış olması gerekiyor. Bu e, özelliklere sahip olan... E, ...yerleşim evet. yerlerine... böyle işte i̇şte bir sertifika, ver sertifika verilmiş Sertifika veriyorlar. Oluyor. Bunun da... E, Hı -hı. ...çalışmasını sürdürdüklerinden bahsetti. Aynı zamanda biz... E, ...Küresel Su Adaleti Hareketi'nin... ...bir parçasıyız Parçasıydı, dedi. Evet. Şimdi devam etmeden önce... ...müzikle bir ara veriyoruz. Emel İssende'den dinliyoruz. River... just Evet e, 2 Kasım Cumartesi günü su hakkı kampanyasının düzenlediği su adaleti olmadan demokrasi olmaz paneli ve forumundan bahsetmeye devam ediyoruz. E, panelin ikinci bölümünde şirketler için değil yaşam için su demiştik. Ve e, ilk konuşmacıda Gola Derneği'nden Gola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği'nden Refika Kadıoğlu'ydu. Refika önce Kamilet Vadisi'nden bahsetti. Burası dünyadaki onun söylediğine göre söylüyorum. E, 20 tane böyle el değmemiş, neredeyse el değmemiş. Ekosisteminden bir tanesi ancak burada HES'ler ve maden ocakları yapılması planlanıyor. Ee, nasıl böyle bir şey olabilir derseniz de zaten bunun arka planında iki tane bunu mümkün kılan kanun var. Kanun var. Evet. <gülüyor> evet, Mesela bunun ilki e, 6094 sayılı yenilenebilir enerji kanunu. Bunda 2010'da bir değişiklik yapıldı ve koruma altına alınmış sit alanlarında artık hidroelektrik santral yapımına e, izin verilmeye başlandı. Kanunda aynen şöyle denilmiş... Doğal koruma altındaki alanlarla ilgili olarak bakanlığın onayının alınması ya da bölgesel koruma heyetinin onayının alınması koşuluyla yenilenebilir enerji kaynakları Kanunu dayanarak... Elektrik üretimi tesislerinin ulusal parklara, doğal parklara, doğal anıtlara ve doğal ko doğa koruma alanlarına, koruma altındaki ormanlara, doğal yaşamın teşvik edildiği alanlara ve özel çevre koruması altında olan alanlara kurulmasına izin verilmiştir. Bir şey kalmamış zaten. Evet. Her yere yapabilirsiniz. Her yere yani. yapabilirsiniz. Zaten biz evet. toplantı sırasında da bir harita paylaştık. Bu evet. harita oldukça bilinen bir şey. DSI'nin 2023 yılı vizyonunu e, gösteren bir harita. Bu 26 havzanın üstünde. E, sayısız HES'in HES yapılmasını Noktayla dolu bir harita Evet e, dolu bir harita e, Bunu defalarca ifade ettik Şu anda e, Türkiye'nin hidrolik potansiyelinin 1 3'ü kullanılıyor e, 2023 yılı hedefleri içerisinde %100'ü kullanılması e, Hedeflenmekte e, Şöyle söyleyebiliriz 10.000 kilometrelik nehir sisteminin Hidrolik ha. yapıların içerisine Hapseden bir e, plan 10 bin kilometre. Evet e, Ve şey yok. Evet. Tamamen borular içerisinde hapsediliyor. Bu elektrik piyasasının kanunda yapılan değişiklikle 2001 yılında e, elektrik üretimi için özel sektöre 49 artı 49 yılında e, su, hmm. nehirlerin suların kiralanmasının düzenlenmesi yapıldı. Ee, hemen söyleyelim şimdi bu e, şirketlerin nasıl kullanacağını düzenleyen bir madde ama bunun karşı tarafında düzenleme yasal düzenleme bunun karşı tarafında bu bölgede yaşayanların içme sulama yerel ihtiyaçların için e, ne kadar su kullanacaklarını ya da bu suların güvence altına alabilecekleri bir düzenleme kesinlikle yok. Hı -hı. Zaten bütün e, hareketi de buradan görebiliriz yani 2000'lerin başında olmaya başlıyor ve ondan sonra yerel hareketlerde birdenbire şey başlıyor ayaklanma başlıyor çünkü Hı -hı. suları elinden alınmaya başlıyor insanların işte Kamilet'tekiler de buna karşı Gola'da buna karşı mücadelesini anlattı toplantıda. Evet. Tam da bir yaşam mücadelesi aslında. Gerçek bir yaşam mücadelesi. Yine dünyanın başka bir bölgesinden... ...başka bir yerinden bir yerel hareketi anlatmak için... ...Bolivya'dan... ...Marsale Oliveira bizimle birlikteydi. O da Food and Water Watch Bolivya'dan. Herkes için Su Güney Amerika Koordinatörü olarak çalışıyor. Kendi ülkesinde... ...1999 yılında... ...Koçabamba kentinde... ...su özelleştirmesi çalışmaları başlamıştı. Hemen ardından 2000 yılların başlarında... ...insanlar buna karşı... ...gelmeye başladılar. Çünkü... Ee, özelleştirmenin hemen ardından faturalar yüzde iki yüz artmış ki e, Marse de şey diyor bu zaten bir insanın asgari ücretinin dörtte birine denk geliyor. Evet. Gerçekten çok büyük bir rakam. Bunun dışında bu kadar... Köylüler ayaklanmış çünkü Köylü, evet. tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmek için yağmur suyunu toplamaya başlamışlar. Şirket evet. buna da müdahale etmiş. O da bizim demiş yani. Evet o da evet. bizim demiş. Ve e, öyle bir şey ki yani önce bu şirkete ve e, su özelleştirmesine karşı olan hareket Koçabamba'dan önce başka şehirlere geliyor ondan sonra da dünyaya örnek olacak bir su hakkı mücadelesine dönüşüyor. Ve bunun sonucunda zaten e, hükümet devriliyor başka bir hükümet geliyor Eva Morales yine bu hareketin içinde olan sokakta olan insanlarla birlikte mücadele eden bir isim. Ama şey diyor Marcela. biz tabii böyle çok romantik bir şekilde dinledik anlattıklarını. Dedi ki şimdi romantik kısmı bitti şunu anlatayım size dedi. Aslında biz çok şey başaramadık. Tamam özelleştirmeyi su alanından geri çektik ama hala yapılacak çok fazla iş var önümüzde duruyor dedi. Bir de söylediği şey çok güzeldi. Şey dedi hani hiçbir zaman mücadeleyi bırakmamak lazım bu mukadderat falan değil. Her şeyi değiştirebiliriz. Her şey özelleştirmiş olsa bile her şeyi tekrar yeniden kamulaştırmak mümkün. Tabii ki de kamudan ne anladığımız da önemli dedi. E, kamudan anladığımız şey devletleştirme değil. Halkın katılımıyla evet. üretilmiş yeni bir kamu kavramı. Aslında e, Marcela şunu vurguladı asıl olarak. E, hiçbir şey Hı. için geç kalınmış değil. Ve e, aslında bu Hı. daha başlangıç mücadeleye devam e, sloganını Bolivya'da sürdürdüklerini anlattı. Çünkü gezi süreciyle çok paralel şeyler anlattı toplantıda Eva Morales evet hareketin başa geçirdiği bir liderdir ee, geri adım attığı her noktada onu ileriye sıçratacak ya da ileriye Hı -hı. gitmesini zorunlu kılacak bir sosyal hareket olma, olması gerekiyor anlattı uzun uzun. Evet, evet e, onu dinlemek çok zevkliydi onu hemen söyleyelim. Kesinlikle zaten büyük alkış aldı salonda. Onun ardından ben e, 1990'lı yıllarda Türkiye'de su hizmetlerinde ortaya çıkan krizi biraz anlattım ve hani bu krizin... Ee, i̇çme suyuyla musluğumuzdan akan içme suyuyla temizlik suyunu yollarını nasıl ayırdığını bir parça anlatmaya çalıştım. Ee, bunun ambalajlı su sektörünün doğuşuna neden olduğunu ve bu sektörün gerçekten de ekolojik ayak, e, ayak izinin çok büyük olduğunu... ...aynı zamanda aynı suya artık e, 500 kat daha fazla para ödediğimizi pet şişelerden aldığımız suların musluk suyundan e, hemen hemen hiçbir fark olmadığını sadece daha pahalı olduğunu... Biraz vurgulamaya çalıştım ve şöyle bir taleple bitirdim sunumu. Dedim ki hani musluklardan su içebilmek istiyoruz ve sokaklarımızdaki çeşmelerden de içilebilecek su aksın istiyoruz dedim. Evet. Oradan da Avniye evet. Hanım'a geçtik. Amniyetan su sokak çeşmeleri kampanyasını 84-86 yılında sürdüren kültürel tarihi sokak çeşmeleri kurtarılsın kampanyasını sürdürülen... Avniye Hanım bize işte kültürel tarihi mirasımızın sosyal yaşantımızın içerisinde çok önem arz eden sokak çeşmelerinin hem tarihinden bahsetti hem de bugün geldiği durumun vehametinden bahsetti evet. diye özetleyebiliriz. Hı hı. Ama bunların yeniden ayaklandırılması mümkün. Bu sokak çeşmelerinden su içmek mümkün ee, ve bunun e, aslında çabasını sürdürmek tam da su hakkı e, dahilinde düşünülebilecek bir alan evet, programın zaman. sonuna geldik evet. daha forum kürsünden bahsedemedik ee, evet. Ama umarım bu, haftalık bu kadar da net evet, sorun belki daha sonraki haftalarda devam ederiz evet. su yaşamdır diyorum, diyoruz Hı -hı. yaşamımıza sahip çıkıyoruz görüşmek üzere haftaya hoşçakalın. hoşçakalın.